Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Norhan Yücem. Evet, su hakkında bu hafta, geçen hafta yayınlanan IPCC raporundan biraz bahsedeceğiz. Yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporu. 31 Mart 2014 tarihinde yayınlandı rapor. 25-29 Mart tarihleri arasında Japonya'nın Yokohama kentinde bir araya gelen bilim insanları, politika yapıcılar... ...birlikte iklim değişikliğinin risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda... ...bir araya gelerek bu raporu oluşturdular. Evet. IPCC, Birleşmiş Milletler'in bünyesinde oluşturulan bir organ diyelim... 1990, ...1988'den itibaren iklim değişikliği üzerine bilimsel çalışmalar yapıyor... Kuruluşun amacı hükümetlere iklim değişikliğiyle ilgili e, işte güvenilir ve en son verileri e, toparlamak ve sağlamak ve bu iklim değişikliğinin e, geldiği boyutu aktarmak. E, bu doğrultuda neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunmak. Bu doğrultuda işte raporlar hazırlıyorlar. Hı. Çok geniş bir bilim e, insanının dahil olduğu bir grup diyelim. Evet. Ee, en son raporun hazırlanmasında 90, 39 ülkeden e, aktif katılımda bulunmuş hı hı. olduğu söyleniyor. Hı. Ee, ve bu raporlar e, 5-6 yıl arayla e, hazırlanıyor. E, birincisi 1999 yılında hazırlanmıştı. 90 1990. Evet pardon <gülüyor> 90 yılında onun ek raporu 92 yılında çıkmıştı 95'te 2001'de ve 2007'de Hı -hı. E, yayınlanan raporları var 5. rapordan bahsedeceğiz biz bugün Evet. 1. kısmı da geçtiğimiz ay Eylül ayında yayınlanmıştı 2. aşamadan bahsediyoruz şimdi Evet şimdi e, daha önceki rapor Eylül'deki raporda şöyle bir şey söyleniyordu bu raporda da aynı şekilde bundan bahsediliyor %95 ile %100 arasındaki bir olasılıkla iklim değişikliğinin nedeni insanlar deniliyor raporda. Bu çok önemli bir gelişme. Yani aslında çok emin oldukları bir e, oran ifade ediliyor. Yani bunu daha önceki programlarda da ifade etmiştik. Hı -hı. E, bu bilimsel verilerde %95, %100 demek yani neredeyse Hı -hı. Mutlak. mutlak. Bizim şekilde. gündelik dilimize uy uyarlayacak olursak kesin bir biçimde. Demek, demek. Evet. Evet. Aynen öyle. Şimdi rapor oldukça uzun ee, ama biz biraz daha böyle e, geniş e, şeylerden bahsedeceğiz. Yani e, raporda risklerden bahsediliyor. O riskleri birazcık ele alalım dedik. İlkin e, şeyden bahsediliyor işte. Deniz kıyısı ve adalar gibi yüksekliği az olan yaşam alanlarının deniz seviyesindeki yükselmeye, fırtınalara veya kıyısellerine bağlı olarak... ...ölüm, yaralanma, hastalık oranlarını artırması riski var. Evet. Evet. Ee... Bu raporda e, öne çıkan noktalara geçmeden önce aslında birinci rapordan, birinci bölümden bahsedelim. Hı. Beşinci raporun birinci bölümünden. Bu beşinci rapor e, bu yılın e, Ekim ayına kadar nihai haline ulaştırılacak. Hı. Belli aşamalar e, halinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Geçtiğimiz evet. Eylül ayında paylaşılan veriler e, işte denizlerdeki asitlenme seviyesini anlayacak. E, Asitlenme oranını, deniz seviyesinin e, yükselme seviyelerini, e, sıcaklıktaki artış miktarını gibi veri, bilimsel verileri ve e, ileriye dönük tahminleri içeriyordu. Şimdi bunun hı hı. E, nasıl bir etkisi olacağı toplum yani gündelik yaşantımıza nasıl etkisi olacağına ilişkin e, bölüm yayınlandı hı hı. diyebiliriz. Akgün de e, hızlı bir biçimde, evet Akgün de söyledi az önce, e, özet rapor bile e, uzun. Oldukça uzun, evet. Evet, ondan e, öne çıkabilecek, e, çıkartılması gereken noktaları hızlıca çevirisini yaptı. Biz ilk önce bugün onları konuşalım istedik. Hı -hı. Aslında her bir maddeye ilişkin gündelik yaşantımızdan e, çok sayıda örnek verebiliriz. Ama bugün e, sadece maddeleri konuşalım istedik. Hı -hı. İleriki programlarda daha detaylı bir biçimde. Örneklerle birlikte şey yaparız, verebiliriz. Alacağız. Evet az önce de ilkini söyledi gün Devam edecek olursak. Hı hı. İkinci olarak, e, ikinci risk olarak yine bölgesel karasal sellere bağlı olarak geniş kent nüfusunun hastalıklara yakalanması. Bu işte salgın hastalıklar, yaşam alanlarının bozulması. Yine yaşam alanlarının bozulmasına bağlı olarak e, hastalıkların ortaya çıkması. Yine ekstrem hava olaylarına bağlı olarak yapıların... ...binaların, işte altyapıların bozulması... ...kamu hizmetlerinin kısıtlanması... ...çünkü su, elektrik gibi... ...altyapı hizmetleri de bu tip ekstrem hava olaylarından... ...çok ciddi biçimde... E, ...olumsuz olarak etkileniyor. Hı. Yine aynı şekilde sağlık hizmetlerinde bozulma... ...suya ve elektriğe yeterince ulaşamama... ...bu e, suyun arzının mesela tükenmesi söz konusu olabilir. Yine bunların e, sonucunda ortaya çıkan... ...sistemik riskler yani sistemin bozulması ile ilgili sisteme ilişkin riskler var. Evet. Aşırı sıcak havalara bağlı ölüm oranlarının artmasına ilişkin dikkat çekilmiş. Bu ölüm oranlarındaki artışın özellikle kentlerde yaşayan kırılgan gruplardan bahsediliyor. Etkili olacağı söyleniyor. Bunlar kim? Hastalar, yaşlılar ve çocuklar. Hı hı. Kırsal alanda yani bunlar hem kentte hem de kırsal alanda dışarıda çalışan işçiler olarak tanımlanmış. Hı hı. Gıda güvensizliği ve gıda sistemlerinin ısınma, kuraklık, sel ve yağış değişikliği gibi durumlarda risk oluşturacağı ifade edilmiş. Hı hı. Özellikle de yoksul kesimler. Evet, i̇şte zaten yoksul. bütün bu risklerden en fazla etkilenen yoksul kesimler. Zaten şöyle evet. bir şey hep söyleniyor iklim değişikliğinde. insanlar Hı. dışındaki canlılar, bitki ve hayvanlar içinde aynı şey geçerli. En kırılgan olan işte bu değişim şartına uyamayanlar. Yani biyolojik Hı. özellikleri nedeniyle bu hızlı değişime adapte olmayacak olan canlı türleri hızla yok olacak. İnsanlarda ise bu kırılganlık biyolojik özelliklerimizden kaynaklı değil... ...ekonomik özelliklerimizden kaynaklı olacak. Ha, aynen öyle. Evet, bir başka yine e, risk, yetersiz içme ve sulama suyuna bağlı olarak... ...azalan üretimin, tarımsal üretimin sonucunda kırsal yaşam alanının kaybı, gelirinin kaybı, riski... ...özellikle yarı kurak bölgelerde yapılan geçimlik tarımda söz konusu olacak ki... ...Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir durum çünkü Türkiye'de yarı kurak bir ülke... Yine deniz ve kıyı ekosistemleri, biyoçeşitlilik ve ekosistem varlıklarının ve hizmetlerinin kaybı riski var. Özellikle tropik ve arktik bölgelerde yaşayan ve e, balıkçılıkla uğraşan topluluklar, diğer kıyı toplulukları... ...bundan çok yoğun bir şekilde etkilenecekler... ...böyle bir risk söz konusu... ...aslında bunlar risk sayılmaz da yani kesinlikle olacak... ...oluyor... E, oluyor. ...demek lazım... Hı -hı. Bunları ...zaman söylemek... meselesi yani... Ha, birazcık, ...bir de hı. şöyle bir şey için ifade ediliyoruz, ...ediyoruz daha doğrusu... ...şimdi şaşkınlık içinde kanılıyor... ...bir süre sonra... ...başımıza hı -hı. nasıl bunlar geliyor diye... ...ama IPCC'nin az önce de ifade ettik ya... 1990'dan Hı -hı. beri yayınladığı raporlar içerisinde insanlığın karşı karşıya olacağı felaketleri alt alta sıralanmıştı. Çok net bir şey. Evet. Dedi. Örneğin Türkiye'nin kuraklık yaşayacağı, yağış oranlarında e, azalma olacağı, yağış biçimlerinin değişiklik arz edeceği uzun Hı -hı. yıllardan beri raporlarda yer alıyordu. Hı -hı. E, bu anlamıyla örneğin bu dönemde yaşadığımız kuraklığın e, daha önceki yıllarda yaşanan kuraklığa benzemediğini ve bundan sonra daha şiddetli kuraklık yaşayacağımızı Hı -hı. rahatlıkla söyleyebiliyoruz çünkü önümüzde e, bizi uyaran e, şeyler var kalın kalın dosyalar var hizmetleri de evet. var onların i̇şte, son evet. olarak e, herhalde karasal ve Hı -hı. E, yeraltı su ekosistemlerinin biyo çeşitliliğinin ve ekosistem varlıkları hizmetleri ve etkilerinin Kaybı riski diye bir bölüm açmışlar. Evet. Bu da bir risk alanı olarak tanımlanmış. Evet yine beş tane kilit öneme sahip e, riskten bahsediliyor. Ee, i̇lk olarak benzersiz ve tehdit altındaki sistemler denmiş. Zaten ilk, iklim değişikliğin etkisinde olan bölgelerden, ekosistemlerden ve kültürlerden bahsediliyor. Burada bu bölümde. Dünya sıcaklığının bir derece artması bile bu yerler için çok olumsuz etkiler doğuracak. İki derece olduğunda ise pek çok tür ve sistem yok olma tehlikesiyle, türlerinin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Yine e, Arktik Denizi e, örnek olarak verilmiş, mercan sistemleri zaten mercan sistemleri büyük bir tehdit altında uzun süredir. Yine e, ekstrem hava olayları, e, sıcaklık dalgaları. Sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, kıyıselleri bir derecelik artışla birlikte daha da artacak. Ve etkileri de daha artacak. Örneğin aşı, aşırı sıcak hava dalgasını yarattığı riskler sıcaklığın artışıyla birlikte yükseliyor diye e, bazı örneklerde vermiş raporda. Evet. Hı -hı. Ee, risk dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekilmiş raporda. Ee, riskler yoksul kesimi çok daha fazla etkilediği özellikle iki derecelik bir artışta tarımsal üretimde suya erişim erişimin azalacağı ve alın alınan ürünün düşmesi nedeniyle yoksul kesimlerin bundan çok daha fazla etkileneceğini dikkat çekilmiş küresel ısınmadaki bir iki derecelik artış biyoçeşitlilik ve Ekonomi üzerinde önemli bir değişikliğe neden olacak deniliyor. Üç derece ile birlikte yaygın bir biyoçeşitlilik kaybı bekleniyor diye Beleniyor. ifade ediliyor. Zaten bunu yine dediğin gibi yaşıyoruz biz. Çünkü geçtiğimiz yüzyılda türlerin dünyada var olan türlerin yüzde doksan ortadan kalktı. Bir yüzyıl içerisinde yani. O yüzden hani nasıl bir geleceğimizi beklediğini çünkü gittikçe de hızlanıyor. Tahmin etmek çok zor değil. Büyük ölçekli tekil olaylardan bahsedilmiş. Bu çok daha fazla dikkatimizi çeken bir durum. Artan sıcaklıkla birlikte bazı fiziksel sistemler ve ekosistemler geri dönüşü olmayan değişimler içine giriyor. E, sıfır ile bir derecelik bir artışın bile sıcak su mercanlarına ve Arktik ekosistemlere büyük etkileri olabiliyor, oluyor. Bir ile iki derecelik artışta ise risk oransız bir şekilde büyüme eğiliminde çok daha hızlı bir büyüme oluyor. Bu artış arttıkça, bu artış büyüdükçe neler olacağını tahmin etmek artık iyice güçleşiyor. Öyle ki Grönland'daki buzuların erimesi dünyadaki deniz seviyesinin yedi metre yükselmesine neden olabilir. Yedi metre. Hı -hı. Evet. evet sonra devam edelim ara verip. Evet. Şimdi bir şarkıyla ara veriyoruz. Özlem Özdil söylüyor dere kenarında taş ben olaydım Su hakkında IPCC Hükümetler Arası İklim, e, değişikliği. iklim değişikliği panelinden bahsetmeye, o rapordan bahsetmeye devam ediyoruz. Rapor geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yine e, yani raporla ilgili zaten daha çok bölüm var ama e, mümkün olduğunca biz onu özetlemeye çalışıyoruz. Sektörler arası risklerden ve e, bu iklim değişikliğine... ...adapte olmaktan, uyum sağlamaktan bahsedilen bir bölüm var. Orada su ekosistemlerine özel bir yer ayrılmış. Orada söylenenler de aşağı yukarı şöyle özetlediğimiz zaman... E, ...sera gazı oranları arttıkça tatlı su bağlantılı iklim değişikliği riskleri de artıyor deniliyor. Bu konuda yeterince zaten delil var ve e, devletler arasında da bir fikir birliği var. 21 yüzyıl 21. yüzyıldaki iklim değişikliği yenilenebilir yüzey sularını özellikle subtropik bölgelerde manidar bir şekilde azaltacak diye belirtilmiş ve sektörler arası su mücadelesi şiddetlenecek. Bunun anlamı bizim içme suyumuza, endüstrinin ve endüstriyel tarımın müdahalesi zaten vardı. Şimdi gittikçe artacak anlamına geliyor. Bu. Şimdi yüzey ve e, tatlı su kaynaklarında yaşayan türlerin geniş bir bölümü iklim değişikliği baskısı altında kalacak. Ama aynı zamanda e, başka stres faktörleri Hı -hı. de ortaya çıkacak diye ifade ediliyor. E, i̇şgalci türler işte habitat değişimi, aşırı avlanma, kirlilik gibi... Hı -hı. ...faktörlerle birlikte e, çok ciddi kayıpların olacağı ifade edilmiş. Bu yüzyıl içinde kara ve e, su ek ekosistemlerinin kompozisyon yapısı değişecek... E, ...ve geri dönüşü olmayan e, bir noktaya hızla yaklaşacağı Hı -hı. ifade ediliyor. Evet, yine e, deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak 21. yüzyılda ve ondan sonrasında da tabii... Kıyı sistemleri ve düşük yükseklikteki yerler batma e, tehlikesiyle, e, kıyısal sel tehlikesiyle ve kıyısal erozyon gibi e, bir takım e, olaylara maruz kalacaklar. Küresel deniz türleri yeni dağılımlar geçirecekler. Kompozisyonları değişecek yani. Deniz biyoçeşitliliği kırılgan bölgelerde iyice azalacak. Balıkçılık ve diğer ekosistem hizmetleri büyük riskler altında olacak. Orta ve yüksek emisyon senaryolarına göre yani eğer e, böyle devam edersek veya emisyonumuzu arttırırsak e, gelecek senaryolarına göre okyanus asitlenmesi deniz ekosistemleri için planktonlardan insanlara kadar her canlıyı fizyolojik anlamda davranışsal anlamda ve popülasyon dinamikleri bakımından çok önemli bir şekilde olumsuz olarak etkileyecek. Özellikle de kutuplarda ekosistemler için ve mercanlar için örnek Bunu, olarak vermişler. Evet. Söylemişler evet. yine bir bölüm açmışlar gıda güvenliği ve gıda üretim sistemlerine ilişkin hı hı. burada da e, bölgeler olarak da ifade edilmiş ama onu daha detaylı ileriki programlarda konuşuruz genel olarak söyleyecek olursak buğday pirinç ve mısır gibi temel gıdaların üretiminde iklim değişikliğine eğer uyum sağlanmazsa e, negatif etkiler olacak e, deniliyor. Gıda güvenliğinin erişim, kullanımı ve, ve fiyat sabitliği gibi tüm boyutları iklim değişikliğinden etkilenecek. Sanki şu anda varmış gibi bunlar ama e, bunların daha da <gülüyor> evet. olumsuz olacağını ifade ediyor yani rapor. Özellikle kentlerde gıda güvenliği meselesi daha şiddetli e, yaşanacağı söyleniyor. Yakın evet. gelecekte suya erişimde ve su arzında... Gıda güvenliğinde ve tarımsal gelirde gıda amaçlı ve gıda dışı tarımsal üretimde tüm dünyada önemli e, olumsuz değişimler yaşanacak diye özetleyelim. Hı hı. Yine yüzyılın ortasına kadar iklim değişikliği insan sağlığını zaten var olan problemlerin şiddetlenmesine yaradığı için daha da tehlike altına sokacak. Pek çok insan iklim değişikliğine bağlı olarak zaten göç ediyordu daha fazla göçe zorlanacak ve bu dünyanın güvenlik meselesini daha da içinden çıkılmaz bir hale sokacak, boyutlandıracak. Çatışmalar, iç savaşlar, gruplar arasındaki şiddet içerikli olaylar, çatışmalar yine hep yoksullukla, ekonomik Onun, krizlerle er birlikte. Bunda yatan yoksulluk ve ekonomik krize birlikte evet. Evet hepsi bir araya geldiğinde güvenlik meselesi dünya için daha önemli bir mesele haline gelecek. İklim değişikliği ülkelerin milli güvenlik politikalarını da etkileyecek. Zaten etkiliyor ama daha belirleyici olacak. Ve 21. yüzyılda ekonomik büyüme azalacak. Zaten azalsın biraz. <gülüyor> Yoksullukla mücadele güçleşecek. Gıda güvenliği azalacak. Yeni yoksulluk biçimleri türeyecek İşte bu noktada kentler yeni açık merkezlerini oluşturacak demiş rapor. Evet. Bu IPCC'nin son yayınladığı... Beşinci evet. raporun ikinci bölüm. bölümü. Bu rapor uzun bir e, dönem, bu raporu uzun bir dönem konuşmayı devam ederiz. E, geçtiğimiz hı hı. hafta içerisinde Türkiye'nin işte bu raporun arka planını oluşturan e, karbon salımının 2012 yılında ne kadar olduğunu ilişkin veri de yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin 2012 sera gazı salımı ee, artmış. Evet. Bu rapora göre e, 2012 yılında sev gazı emisyonu bir önceki yıla göre 17.5 milyon e, artarak 439.9 milyon e, bunu tona. tona Karbon dioksit de yükselmiş Evet. Evet. İnanılmaz. Şimdi e, bu bunda en büyük pay enerjinin. Ondan bahsetmek lazım. 2012 yılı emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük pay %70.2 ile enerji kaynaklı emisyonlardan gelmiş. Bunun sırasıyla endüstriyel işlemler e, izliyor. O da %14.3 sonra atık %8.2 ve tarımsal faaliyetler %7.3 diye e, devam ediyor. Evet. Kişi başı karbon emisyonunda da artış olduğunu görüyoruz rapora göre. Bir önceki senin raporunda 5.7 ton olarak hesaplanan karbondioksit eşdeğer emisyonu 5.9 tona çıkmış. Evet. Yine <gülüyor> evet, 2011 yılında Durban'da yapılan Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nda devletler ortalama sıcaklıklardaki artışı 2 santigrat derecenin altında tutmak için anlaşmışlardı. Böyle bir anlaşma vardı. Bunun hayata geçebilmesi için yıllık kişi başına seragazın salım miktarının en fazla iki ton olması gerekiyordu ama bakınız bizde 5.9. Evet termik Hı -hı. santralleri, kömürlü termik santrallerin yapılması durumunda Hı -hı. E, bu ortalamayı yani Avrupa ortalamasında üstüne geçeceğimizi hemen hemen söyleyelim. Evet. İki ton e, hedefini tutturmak gibi bir şeyi yok Türkiye'nin. Türkiye'nin zaten bir hani e, azaltma hedefi yok karbon salınmlarına. Ee, şöyle bir bahanesi var. Diyor ki gelişmekte olan ülkeyiz biz. O yüzden özel bir statümüz var. Ee, sera gazı emisyonlarına yönelik herhangi bir azaltım hedefi belirlemiyoruz. Ee, çünkü normalde ek bir statüsündeki diğer ülkeler 2012 yılına kadar sera gazı salımlarını e, 1990 seviyesinin en az %5 altında çekme hedefleri vardı. Bunu uygularken Türkiye hiç e, %133.4 oranında... 1990 seviyesine göre sera... Arttırmış Evet artırmış inanılmaz evet. yani şimdi evet. bu ipissini raporuna yayınlandı. Yap, raporu yayınlandıktan sonra tabii ki tepkiler gelmeye başladı. Ee, yorumlar yapılmaya başlandı. Ee, bizim dikkatimizi çeken Dünya Bankası'nın e, bir yorumu oldu. Hemen rapordan sonra evet durumun vehametine ilişkin Dünya Bankası bile açıklama yaptı. <gülüyor> A, artık alternatif enerjilere yönelmek gerekir. E, radikal bir mücadele gerekir. Fosil kaynaklı yakıtların kullanımını azaltılması e, gerekir. Hmm. Ee, gibi açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara ilk tepki de e, tam da iklim değişikliğinden sorumlu olan fosil yakıt sektörünün evet. e, devlerinden, Exxon'dan geldi. Şirketin açıklaması evet. şöyleydi. E, bu rapora diyor ki... E, eğer yenilebilir enerji kaynaklarına dönecek olursak dünyada bir karmaşa olur yetersiz çünkü bu enerji kaynakları Hı. bu karmaşanın önüne geçmemiz için asıl yapmamız gereken fiyatları arttırmak Hı. petrol fiyatlarını arttıralım o demiş. Zaten her şeyde aynı sistemi uyguluyorlar hani eğer yeterince su yoksa suyun fiyatını arttıralım e, bu bir tasarruf yöntemi olarak kullanılıyor. Evet, e, şimdi bunun dışında e, şimdi baktığımız zaman hani iklim değişikliğiyle baktığımız zaman bir de ondan çok e, kısaca bahsedelim. Türkiye'nin tarımını da çok ciddi bir şekilde etkilemiş durumda e, kuraklık. Ege bölgesinde ihracat ürünleri, incir, üzüm ve zeytinde don nedeniyle ciddi düşüşler kaybedi, kaydedildi. Yine soya, hububat, buğday, elma üretiminde de kayıp var. İklim değişikliğinin en fazla etkilediği ürünler fındık, kayısı ve kivi. Bu ürünlerde kayıplar yüzde seksenlerin üzerine çıktı deniliyor. Bu da fiyat artışlarını kaçınılmaz kılıyor. Yazın artık iyice net bir şekilde bunları göreceğiz. Evet. evet. Bu haftalıkta evet. bu kadar mı diyelim? Evet. evet bu haftalıkta bu kadar zamanımız doldu. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.